Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Keçinin diyor, gölgesini kurban etme diyor. Yani ibadetlerin diyor, zahirine takılıp kalma diyor. İbadetleri diyor, kalp ve beden ahengi içinde ifa et, buyuruyor. Bu iki bayram, dini bayramımız, bu iki büyük bayrama hazırlık olmuş olacak. Bu iki bayramı, kurban bayramı ve Ramazan bayramını hayat her safhasını bilmek. Aile hayatı, ticari hayat, sosyal münasebetler, içtimai münasebetler. Ve bu iki bayram hazırlık. Bu iki bayram birincisi bir son nefes bayramı. Bu son nefes bayramı işte okunan ayet kerime. Cenab-ı Hak şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip yani her anımızda Allah rızasını hedeflemek Sonra dost doğru yolda yürüyenler üzerine, yani peygamberlerin yolu üzerinde yürüyenler üzerine onlara son nefeste melekler iner, korkmayın, üzülmeyin, size vaat olan cennetlerle sevinin derler. Bütün hayat bu bayrama erişebilme. Ve bu bayram ya bir büyük bir lütuf olacak son nefes, Allah korusun veyahut büyük bir kahır olacak. Bir daha son nefesi geri almak da mümkün değil. Nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz, o şekilde haşr olursunuz. Genel olarak böyle buyuruluyor. Cenab-ı Hak diğer ikaz olarak da velatimü tünne illa bientüm müslimün buyur. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Yani hayatta en ehemmiyet vereceğimiz hadise son nefese hazırlık olmalı ve son nefes endişesi içinde bulunabilmek. Ancak Müslümanlar olarak can verir. Hayat sınırlı. Yani her gün hayat takvimden bir yaprak kopuyor. Her gün mezara bir ölüme o son nefese bir gün daha yaklaşıyoruz. Dünyadan bir gün daha uzaklaşıyoruz. Onun için her anımızı bir ameli salih ve istiğfarla, dualarla, tövbelerle doldurabilme. Tövbelerle ne şekilde dolabilir? Tövbelerde ameli salihlerle teyit edilmesi zaruri. Bir hamt halinde yaşayabilmek. İnsan olarak dünyaya geldik. Müslüman olarak dünyaya geldik. Bir tefekkür içinde yaşayabilmek. Bir sanat harikası bu dünya. Zerreden küreğineye bakarsanız bakın incelik, derinlik, hassasiyet. Bir atomun içine bakın. ...elektron, proton... ...oradaki bir macerayı bir seyredelim. Bir semaya bakalım. Kendi yaratıcımıza bakalım. Bir nutfe, bir noktadan, bir sıfırdan nasıl dünyaya geldik? Nasıl bir inkişaf etti bu vücut? Akıl, zeka, idrak, bedeni kabiliyetler. Akıbetimiz nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor, size diyor, bir nutfe olarak diyor. Bir yok kadar bir şey olarak. Sonra bir alaka. Sonra bir pıhtı asılı bir şey... Sonra mudga, çiğnenmiş bir et, şekilsiz, biçimsiz. Sonra onlar üzerine, kemikler üzerine kasları sardık buyuruluyor. Şekizlikten en güzel bir şekil haline getirdik diyor. Soruyor Cenab-ı Hak, insan diyor, seni birleştiren, en güzel şeyi birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruluyor. Yani kendini bir düşün. Daha evvel neredeydin, ne şekilde meydana geldi? Sonra seni bir aciz olarak dünyayı çıkarttık buyuruluyor. Bir ananın babanın bir kollarına teslim ediliyor. Sonradan Cenab-ı Hak bir güç kuvvet veriyor ömür verdiğine. Ondan sonra bu gücü kuvveti zayıflatıyor ömür verdikleri kimseye. Acizleşiyor, bel bükülüyor, şakülden vücut kayıyor. Öldüreceğiz buyuruluyor, tekrar dirilteceğiz buyuruluyor. bir Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi azimetin tefekkür bir ham halini yaşayabilmek. Toprağa bakarak bir ham halini yaşayabilmek. Cenab-ı Hak bir türlü bize rızık vermiyor. bin türlü rızık veriyor topraktan. Aynı bir toprak terkibinden muhtelif muhtelif ikramlar, ihsanlar. Ve bütün mahlukat besleniyor. Her birinde sofrası ayrı. Koyunun sofrası ayrı, insanın sofrası ayrı, akrebin sofrası ayrı, solucanın sofrası ayrı bir hamd halinde, bir övgü halinde, ilk ayet Fatiha Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Cenab-ı Hakk'a bir tefekkür halinde bulunabilmek ve bir şükür halinde olabilmek Allah'ın verdiği nimetlerin bir şükrü bir gözümüzün şükrü gözler, deriler, bütün uzuvlar konuşturulacak kıyamet günü gözümüzü nerede kullandık? ilahi ekranda kendi hayatımız seyredilecek Ağzımızı nerede kullandık? Bir rahmet dilimi oldu ağzımız. Gözümüz neleri seyretti? Nelerden feyzalı, nelerden kasvet fotoğrafları çekti kalbe? Bir şükür halinde yaşayabilmek. Bir zikir halinde yaşayabilmek, Allah'ı unutmamak. Cenab-ı Hak hep beraberlik istiyor. Madden biz sonsuz kere sonsuz Cenab-ı Hakk'a madden uzaktayken... O bize bir şah damarından daha yakın. Cenab-ı Hak bizim de kendisine bu kadar yakın olmamızı istiyor. Onun için ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken zikrederler buyuruluyor. Onun neticesinde yine bir tefekkür, yerin ve göğün yerine tefekkür ederler buyuruluyor. Onun neticesinde bir acziyet içinde, Ya Rabbi sen subhansın, sen ne büyük azamet ilahi sahibisin, bir idrak dışı. Bizi cehennem azabından koru derler buyuruluyor. Bu bir idrak içinde yaşayabilme. Kur'an-ı Kerim'in talimatı. Ramazan-ı Şerif'i arayabilmek, haççı arayabilmek her zaman, her an mümkün. Yani sırf bu Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek Ramazan ve haç mevsiminde değil. Her zaman mümkün. Ben şah daha yakınım buyuruluyor. Kişiyle kalbi arasına girer buyuruluyor. İçimizdeki hissiyatları Cenab-ı Hak biliyor. Bir iki misal vereyim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri var, tabiinden. Bu çok büyük bir zat bu. Evliya Allah'tan bir zat bu. Bu bir haç mevsiminde, haç bittikten sonra Kabe'de bir yakaza hali olur, Uyku ve uyanıklık hali gibi. İki melek geliyor. Bir melek diğer meleğe diyor ki bu senede 600 bin kişi hac etti diyor. Öbür melek de diyor ki fakat diyor, maalesef hiçbirinin haçı kabul olmadı diyor. Hikmet nedir tabi? Burada ondan sonra gelecek bir amelin bir, bir bedeli bildirilecek. Muhakkak Rabbimiz inşallah kabul eder ama bir, bir vasıta, bir vesile. Sonra öbür melek diyor ki, fakat diyor hacca gelmeyen diyor, Şam'da diyor, Ali bin Muvaffak isminde birisinin bir haliyle diyor, Cenab-ı Hak 600 bin kişinin haccını kabul etti diyor hafta ibni mübarek Hazretleri şaşırıyor. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi yorgun develerle toz toprak içine gelenler var, bin bir türlü geçenler var, gözyaşlarıyla seccadeli kumu satanlar var. Allah Allah diyor. Fakat diyor ben gideyim diyor Şama diyor. Bu Ali bin Muafakı bulayım diyor. O ne amel işledi ki Allah onun yaptığı o amel sebebiyle hac yapmadığı halde bütün hacıların haccını onun yüzü hürmetine kabul etti diyor. Şam'a giden bir kervan buluyor, Şam'a gidiyor. Ali bin Muvaffak'ın evini buluyor, kapıyı çalıyor. İçeriden Ali bin Muvaffak kimsiniz deyince, Abdullah bin Mübarek diyor. Birdenbire şaşırıyor, bu büyük bir zat. İslam dünyasının en büyük simalarından biri, kendisinin kapısına geliyor. Kapıyı açıyor, Abdullah bin Mübarek'ın simasını görüyor, düşüyor, bayılıyor. Böyle bir zat benim kapıma geldi diye kendine gelince Abdullah İbnü Mübarek diyor ki sen diyor bu diyor son ayda diyor ne gibi bir amel işledin diyor. Diyor ki o da işledim bir amel yok diyor. Ben de bir eskiciyim diyor. Ayakkabı tamircisiyim diyor. Ben de 30 sene diyor bir haçın hasretiyle yandım diyor. Bu hasretle diyor dirhem dirhem para biriktirdim diyor. En nihayet diyor hacca gidecek kadar bir para ulaştım diyor. Erzak da aldım diyor. Tam böyle haç hazırlığı içindeyken, ailem hamileydi, komşudan et kokusu geliyor. Ailem dedi ki, bey komşudan bir lokma bir et ister misin? Fakat tabii şurada calibi dikkat, yani karı koca ne kadar fedakarlı bir et bile yemiyorlar ki. Yani o hacca gideyim diye, o parayı biriktir, haç ibadetini yapayım, hoca Allah'ın yani rızasına kavuşayım diye hanımı diyor ki bey diyor, komşudan et kokusu geliyor diyor. Git oradan bir lokma et ister misin diyor. Komşuya gidiyor. Komşu diyor. Ailem hamile diyor. Bana bir lokma et verir misin diyor. Komşum vereyim ama diyor. Bu et diyor bizlere helal sizlere haram diyor. Niye diyor. Çünkü benim de çoluk çocuğum günlerdir aç diyor. Bir hayvan buldum. Ölü bir hayvan. O hayvandan bir et kestim. Onu kaynatıyorum. Helal bir gıda gelirse onu vereceğim. Eğer gelemezse bu Ölü hayvanın etini yedireceğim. Ben dedim ki ya Rabbi bu senin kulun. Bu senin kulun ya Rabbi. Ben bunu sana 30 senede biriktirdim sana gelmek için. Ben bunu senin rızan için yine senin bu kuluna veriyorum. Bütün o elimdeki biriktirdiğim haç parasını ve gıdaları orada o aileye teslim ettim. Bu şeyi yaptım diyor. Bu halde bulundum diyor. Velhasıl demek ki haçı her zaman arayabilmek. İbadette arayabilme, matemlerin civarında arayabilme, dini gayretlerde arayabilme, kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder, kim Allah'ın dinine yardım eder, Allah da ona yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruluyor. Velhasıl haçı arayabilme, Ramazan'ı arayabilme, Mevlana da işte böyle bir hadisi için bir gönül al ki haç ekber olsun diyor, senin için büyük bir haç olsun diyor. Yani kendim için bir, kendimin dışında bin gayret.